Ailemin Sırları 2. Bölüm Kabir Azabının Çeşitleri Kabir azapları çok çeşitli olacaktır. Kişi dünyada en çok neden korkuyorsa kavrinde onunla azabı olacaktır. Pişmanlığın fayda vermediği gün gelip çatmadan önce Cenab-ı Hakk'ın bizi bağışlamasını ve selamete çıkarmasını dileriz. Rivayet olunur ki, Salihlerden bir zat öldükten sonra rüyada görüldü. Ona denildi ki, Halin nasıl? Şu cevabı verdi. Bütün gün abdestsiz namaz kılmıştım. O sebeple Cenab-ı Allah benim başıma bir ayı musallat etti. Kabrinde beni korkutuyor. Yine başka bir zat rüyasında görmüştü ki, ona Allah sana ne yaptı diye soruldu. O da şu cevabı verdi. Bir gün necasetten tam bir temizlik yapmamıştım. Bu sebeple Allah bana ateşten bir elbise giydirdi. Kıyamete kadar onun içinde kalacağım. Yine başka bir zat rüyada görüldü. Ona, Allah sana ne yaptı diye soruldu. O da şu cevabı verdi. Beni yıkayan ölü yıkayıcı bir ara beni kız kıvrak yakaladı. Teneşir tahtasındaki çeviler de bana batıp tırmaladı. Ben bundan büyük acı duydum. Sabah olunca ölü yıkayan kimseye rüyadaki durum haber verildi. O da ölüyü bir anserçe yakalayıp tuttuğunu itiraf etti ve ''Bu benim iradem dışında oldu.'' dedi. Yine bir başka zat rüyada görülmüştü. Ona, ''Halin nasıl? Sen ölmedin mi?'' diye soruldu. O da şu cevabı verdi. ''Evet, ben öldüm. Şu anda iyi bir durumdayım. Ancak üzerime toprak atıldığı sırada bir taş kaburga kemiklerimi kırdı ve bana zarar verdi.'' Bunun üzerine kabri açıldı. Gerçekten de kaburga kemiklerini kırılmış buldular. Yine bir başka zat oğlunun rüyasına girdi. Ona şöyle dedi. ''Ey kötü çocuk, babanın kabrini düzelt. Yağmur bana eziyet verdi.'' Sabah olunca çocuk babasının kabrine bir adam göndererek durumu incelettirdi. Giden adam orada bir su arkı buldu. Sel suları oradan geçerek kabri suyla doldurmuştu. Yine bir Arabi'den riayete göre o kimse ölen oğlunu rüyasında gördü. Kendisine soruldu, ''Allah sana neyle muamele etti?'' ''Çocuk dedi ki, ''Bana zarar verici bir şey yapmadı.'' Ancak ben, falanca adamın peştamalıyla kefenlenip defn olunmuşum. O adam sıktır. Bu sebepten dolayı azap çeşitleriyle beni korkuttu. Bu gibi haberlerde bize ulaşan olayların çoğu genelde şunu ifade ediyor. Kabir ehli bulundukları yerde elem ve ıstıraf çekerler. Buna delil olmak üzere Resulullah Efendimiz şu hadisi şerifi rivayet etmiştir. Diri olan bir kimsenin evinde elem gördüğü gibi, Ölü de kavrinde elem görür. Resulullah Efendimiz ölünün kemiklerini kırmayı yasaklamıştır. Peygamberimiz bir gün kabir kenarında oturan bir adama rastladı. Derhal o adamı bundan menetti ve şöyle buyurdu. Ölülere kabirlerinde eziyet etmeyiniz. Bir gün Resulullah Efendimiz annesi Amine'nin kabrini ziyaret etti ve ağladı. Onunla beraber olan sahabeler de ağladı. Efendimiz buyurdu.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 Siz bizim için öncüsünüz. Biz de sizin için tabileriz. Ya Rabbi, bizi ve onları mağfiret eyle. Salih el-Müzeni diyor ki, Ulemadan bir zata, Hangi sebepten dolayı kabirde namaz kılmak yasak edilmiştir diye sordum. O zat da, bu konuda hadis varit olmuştur diyerek şu hadisi şerifi gösterdi. Kabirler arasında namaz kılmayınız. Çünkü o, nihayeti olmayan bir hüsranlıktır. Alimlerden bir zat diyor ki, bir gün Kavristan'da namaz kılıyordum. Birden gözüme Kavri'nin üzerinde oturan bir adam belirdi. Tıpkı babama benziyordu. Korkarak hemen secdeye kapıldım. Yine o zatın ifadesine göre başını secdeden kaldırınca babasına benzeyen o kişinin azarlamalarına hedef oldu. Şöyle diyordu. Bütün genişliğine rağmen dünya sana dar gelsin. Sen bir müddetten beri buraya geliyorsun ve namazla bize eziyet ediyorsun. Sahih bir hadiste anlatıldığına göre Resulullah Efendimiz babasının kabri başında ağlayan bir çocuğa rastladı. Ona olan merhametinden dolayı kendisi de onunla beraber ağladı. Sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki ölü ailesinin kendisi için ağlaması sebebiyle elem duyar. Yani böyle yapmak onu çok üzer ve mahsun eder demektir. Rüyada görülen nice ölmüş kişiler vardır ki onlara nasılsın ya filan diye sorulduğu vakit şöyle derler. Halim kötüdür. ''Benim halimin kötü oluşu falan filan yüzündendir.'' Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. ''Sizden hiç kimse yoktur ki dünyada tanıdığı mümin kardeşinin kabrine uğrayıp ona selam versin de karşılığını almamış olsun. Bilakis onu tanır ve selamına karşılık verir.'' Rivayet edilir ki, ''Fukahadan bir zat vasiyet etmeden vefat etmişti. Defnedildikten sonra gece ev halkı üzerinde dolandığı durdu. Onlara şöyle dedi.'' Falancaya ziraten bir miktar mahsul veriniz. Filancaya da uzun zamandan beri bence emanet bulunan kitabı veriniz. Sabah olunca her biri gördüklerini birbirine anlattı. Sonra ziraat mahsulünü verdiler. Fakat kitabı aradılar bulamadılar. Bunu hayret etmişlerdi. Aradan uzun bir müddet geçtikten sonra evin bir köşesinde buldular. Yine bizzat şöyle anlatıyor. Babam evde bize yazı öğretmesi için bir öğretmen tutmuştu. Kısa bir süre sonra hocamız öldü. Altı gün sonra kabrine gittik. Allah'ın emrini konuşmaya başladık. O sırada yanımızdan bir satıcı geçti. Bir sabah incir satın aldık ve yedik. Çöplerini de kabrin üzerine attık. Gece olunca babamız hocayı rüyada görmüş ve ''Halin nasıl?'' diye sormuş. O da ''İyiyim ama senin çocukların benim kabrimi çöplük yaptılar ve aleyhinde kötü sözler konuştular.'' demiş. Sabah olunca babamız gördüğü rüyayı, hocanın uyarılarını anlattı ve bize kızdı. Bunun üzerine biz de yaptıklarımıza çok pişman olduk. Babamızdan af dileyip Allahu Teala'ya dua ettik. Ey münezzeh olan Rabbimiz, hocamız bize dünyada ders verdiği gibi ahirette de bize edep dersi vermeye devam ediyor dedik. Müminlerin 4 hali Kabir ehli müminler dört hal üzere bulunurlar. Birinci hal, onlardan bazıları göz akıp kabri düşünceye ve ceset çürüyüp toprağa düşünceye kadar ayak topu üzerinde dururlar. Ceset tamamen toprağa gömüldükten sonra dünya seması hariç melekut aleminde sürekli olarak dolaşırlar. İkinci hal, bazıları da vardır ki Allah kendilerine hafif uyku gibi bir hal verir. Onlar birinci defa sonra üflenip de uyanıncaya kadar Allah'ın kendilerine ne yaptığını bilmezler. Birinci surla beraber uyanıp tekrar ölürler. Üçüncü hal. Bazıları da vardır ki onlar kabirlerinde ancak iki veya üç ay kalırlar. Sonra Allah tarafından bir kuş gibi terkip edilirler ve cennete uçarlar. Sahih bir hadis-i şerifte şeriat sahibi Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Müminin soluğu bir kuşla beraber cennet ağacında asılır. Yine Resulullah Efendimiz şehitlerin ruhundan sorulunca şöyle buyurdu. Şehitlerin ruhları yeşil kuşların kursaklarında onlarla beraber cennet ağacında asılır. Dördüncü hal. Bazıları da vardır ki gözleri hayata kapandığı andan itibaren yücelere kaldırılır ve sonra üfleninceye kadar orada tutulur. Bu dördüncü grup peygamberlere, velilere, seçilmiş kullara mahsustur. Onlardan bir kısmı kıyamete kadar yeryüzünde dolaşır durur. Çok kere de geceleri görünürler. Hz. Ebubekir Sıddık, Hz. Ömer Faruk'un onlardan olduklarını zannediyorum. Resulullah Efendimiz'e gelince, ''Onun için her üç alemde de serbest dolaşma ruhsatı verilmiştir.'' Buna işaret olmak üzere Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, ''Benim Allah'a kıymetli olmam, beni üç alemden daha çok dünyada bırakmasındandır.'' Hz. Hüseyin radiyallahu anh, Salihlerden bizzat rüyasında bunu gördü de Peygamber Efendimiz'e, ''Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, ümmetin fitnesi hakkındaki görüşün nedir?'' dedi. Efendimiz buyurdu, ''Allah onların fitnesini artırsın. Onlar Hüseyin'i öldürdüler ve benim oradaki hukukumu muhafaza edemediler.'' Bazıları 7 kat semayı seçmişlerdir. Mesela Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi. Hazreti İsa da beşinci kat semayı seçmiştir. Esasen bütün göklerde Nebiler ve Resuller vardır. Oradan dışarı çıkmazlar ve orayı terk edemezler. Onların bulundukları yeri seçme hakları yoktur. Ancak Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Efendimiz serbesttirler. Onlar alemlerden dilediklerinde kolayca dolaşırlar. Cenab-ı Hakk'ın veli kullarına gelince onlardan bazıları dünya hayatındaki gibi yaşarlar. Mesela Ebu Yezid'den rivayet olunduğuna göre o kendisi arşın altında kurulan sofradan yemek yemektedir. İşte kabir ehli çeşitli hallerle hallenirler. Kimisi azap olunur, kimisi merhamet olunur, kimisi aşağılanır, kimisi de ikram olunurlar. Dünya hayatı son bulup ölümle kendilerinden intikam alınanlara geniş yerler daraltılır. Bazen de gözünden perde kaldırılır. O onları görür ve durumunu anlar. Ben gözünden sır perdesi kaldırılmış keşif ehli bir zat görmüştüm. O zat ölmüş olan oğluna baktı da sanki bayılmış gibi olan ölünün aydınlığını gördü. Bu gibi melekutin şeyler ancak Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremine ulaşmış olanlara ve onların yolundan gidenlere malum olur. İnsanların durumları insanların iman ve amel derecelerine göre durumları ortaya çıkar. Bazıları sadece cuma ve bayramları bilirler. Bir kişi ölüp dünyadan ayrılınca vazifeli melekler onun çevresinde toplanırlar ve onu tanırlar. Bazı insanlar hanımlarından dolayı sorguya çekilir. Bazıları babalarından dolayı, kimileri de çocuklarından dolayı sorguya çekilir. Her birine onlara karşı vazifelerini yapıp yapmadıklarından sorulur. Belki de en yakınlarınızdan biri öldüğü vakit, onların hiçbiri onları felakete düşürecek şeyden korumaya çalışmazlar ve böylece, o da Yahudi ve Hristiyan olarak ölüp onların askerlerinden olur. Rivayet olunur ki bizzat rüyasında görmüştü. Ona Allah sana neyle muamele etti diye soruldu. O da şu cevabı verdi. Ben falan ve filan böylece beş kişinin adını saydı ve büyük nimetler içinde olduklarını söyledi. O zat ve arkadaşları hariciler tarafından şehit edilmişti. Daha sonra en yakın bir komşusunu sordular. Allah ona ne muamele etti? Bu soru üzerine şöyle dedi. Biz onu hiç görmedik. O kötü kişi kendisini denize attı ve boğularak öldü. Zannedersem o intihar edip canına kıyanlarla beraberdir. Buhari'nin sahihinde rivayet olunduğuna göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Kim kendisini bir demirle öldürürse, intihar ederse, kıyamet günü o demir parçası elinde olduğu halde gelir ve cehennemin ortasında onunla vurulur. Ebedi olarak da orada kalır. Kim de bir dağdan aşağı kendine atıp intihar ederse o kimse de cehennem ateşine atılır. Rivayet olunur ki Hazreti Musa aleyhisselam Hazreti Adem aleyhisselama rastladı ve ona şöyle dedi: Ey Adem, Cenab-ı Hak kendi kudreteliyle seni seçip halife kıldığı, kendi ruhundan sana üflediği, seni kıble ittihaz ettirip melekleri sana secde ettirdiği ve seni cennetine koyduğu halde sen ne için ona isyan ettin? Hazreti Adem ona şöyle cevap verdi. Ey Musa! Sen de Cenabı Allah'ın konuşmasına mazhar olmuş bir kimsesin. Sana Tevrat indirildi. Sen o Tevrat'ta görmedin mi ki Adem Rabbine asi oldu yazmaktadır? Hz. Musa evet dedi. Hz. Adem bana takdir olunan suç vuku'da birkaç sene önce levh mahfuzda yazılmıştır diye sordu. Hz. Musa cevap verdi. Sen o fiili işlemeden elli bin sene önce yazılmıştır. Bunun üzerine Hz. Adem dedi ki, Ey Musa! Ben o fiili işlemeden elli bin yıl önce takdir olunan bir suçtan dolayı beni kınıyor musun? Buhari'nin rivayetine göre Resulullah Efendimiz İsra ve Miraç gecesi peygamberlere imam olmuş ve onlara iki rekat namaz kıldırmıştır. Efendimiz o gece pek çok peygamberle selamlaşmıştır. Hz. Harun aleyhisselama selam vermiş, ona ve ümmetine rahmet dilemiştir. Hazreti İdris aleyhisselama selam vermiş, ona ve ümmetini de rahmet dilemiştir. Oysa ki onların hepsi bu dünyadan göçmüşlerdi. Onlar ancak bir çeşit melek hayatı yaşamaktaydılar. Bu hayattan sonra ikinci bir hayat vardır. Birinci hayatsa onları, nefisleri üzerinde şehadet ettirdiği gündür. hak Teala şöyle buyuruyor. ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' Onlar da ''Evet, sen bizim Rabbimizsin, şahit olduk.'' dediler. O hayat, dünya ve hayattan sayılmaz. Çünkü o, çeşitli nimetlerle donatılarak emre amade kılınmıştır. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, İnsanlar uykudadırlar, ancak öldükleri zaman uyanırlar. İşte dünya hayatına gözlerini yumduktan sonra ölülerin halleri böyledir. Bazıları bir yerde mekan tutup kalırlar. Bazıları kendilerine verilen ruhsatla dolaşırlar. Bazıları dövülürler, bazıları azap olunurlar. Bütün bunların doğruluğuna Cenab-ı Hakk'ın şu ayeti kerimesini delalet etmektedir. Azap çeşitlerinden biri de ateştir ki onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar.